Ahmet Şevki Efendi zihninde bir müşkülün halliyle meşgulmüş gibi iki parmağın arasında çenesini sıkıp duruyordu. Sonra biraz tereddütle, biraz hicabla söyleyeceği şeyin Refik'ince de tasvive mazhar olup olmayacağını anlamak istiyormuşçasına, Ahmet Cemil'in yüzüne bakarak dedi ki, ''Eğer merakınız yalnız çocuktan ibaretse onun elbette bir kolayını buluruz. Mesela buraya gelebilir.'' Matbaa da bir mektep değil midir? Burada muharrir efendilerin her birinden iki söz öğrense alim olur gider. Çapkının Ahmet Çevki efendi mümkün değil bu kelimeden vazgeçmezdi. Zekası gözlerinden belli. Zevcinize gelince o mühim bir mesele. Erkeklerin bazı gaflet zamanı olur ki bir müddet vazifelerini terk etmelerine sebebiyet verir. Fakat kadın atıldı. Rica ederim o bahsi kapayınız. Ne lüzumu var? Çocuğun hakkındaki merhametinize teşekkür ederim. Bu yaşta bir çocuğu husussuz ile anası babası hayattayken hangi mektebe gönderebilirim? Mahalle mekteplerinden birine göndermekle maksat hasıl olsa kocam o ne isterse yapsın. Ben çocuğumun zamanı boş geçirmediğine emniyet hazırlettikten sonra her şeyi yapabilirim. Bir küçük dikiş makinesi, bir kadınla bir küçük çocuğun yaşamasına kafi değil midir? Matbaanın şu tenha saatinde merdivenin başında cereyan eden bu muhavere artık bitmeye yaklaşmıştı. Kadın Nedim'in elinden çekti. Tekrar teşekkür ederim efendim. Elbette bir kere babasına da söylersiniz değil mi?" dedi. Ahmet Cemil'le Ahmet Şevki efendi uzun bir merhamet nazarıyla bu kadın şekline girmiş faciayı takip ederken bu bedbah genç ana biçare çocuğunu yavaş yavaş çeke çeke matbaanın merdivenlerinden indi. Ahmet Şevki İşte dedi. Sanki şu kelime ağzından biraz evvel söylediği sözlerin hülasası gibi düşmüştü. Ahmet Cemil yazıhaneye tevecüh etmek üzereyken merdivenden birisi çıkmaktaydı. Başını çevirdi. Hüseyin Nazmi'nin uşağını gördü. Hüseyin Nazmi kendisine bir tezkere göndermişti. Diyordu ki: Bir haftadan beri inmiyorum. Ufak bir nezle yahut daha doğrusu büyük bir tembellik beni evden çıkarmıyor. Ben çıkmazsam genciney edep de çıkmayacak. Onun için bugün matbaacıca işi bitirdikten sonra gece derslerin varsa talik ederek bizim idareye uğrarsın, ne kadar müsbet de filan bulursan toplar, bu akşam bana gelirsin. Şu işi başka birisine de havale edebilirdim. Fakat yalnızlıktan patlıyorum. Gel de biraz gevezelik edelim. Kurşun kalemle bir buruşuk kağıda atılı vermiş olan şu perişan sözlere bir de küçük zeyl vardı. Lamia'ya bir şey vaat etmişsin başımın ucunda unutmasın deyip duruyor. Uşağa "Peki" dedi. Lamia'ya ne vaat etmiş? Katiyen hatırına gelmiyor. Son defa olarak ne vakit görmüştü? Bir ay kadar oluyor. Bir ay evvelki günün bütün teferruatını zihninden tekrar geçirmek istedi. O Hüseyin Nazmi ile bahçede geziyordu. Bir şeye dair konuşuyorlardı. Dalgın dalgın yürürken arkalarından bir şey çarpmıştı. Bu Lamia'ydı. Çember çevirirken üzerlerine gelmişti. Hüseyin Nazmi o vakit kızmış, senin yaşında çocuklar çember çevirirler mi demişti de Lamia istihsalı latif bir göz kırpmasıyla pencerede oturup da şiir mi söylerler demiş, bir de muhteris kahkacıkla istihsanın rengini takviye etmişti. İşte Ahmet Cemil o vakit bir şey vaat etmişti ama neydi? Baş mürettip bu düşünceye fasıla verdi. Beyefendi tefrikaya iki sütün lazım. Şimdi dedi. Hayı şeytan ay. Bunu unutmakta mana var mı? Ah, neydi ya? Bir neydi? Yasanenin kenarına oturdu, istedikleri iki sütunu tercümeye başladı. Fakat bu tercüme mihaniki bir iş kabilinden fikrini işgal etmek sizin yürüyordu. Fikrinde yalnız bir sual, bütün örtülü hatıraları tırmalaya tırmalaya tekerür ediyordu. Neydi acaba? Pencereden sokağa bakmakla meşgul olan Ahmet Şevki efendi birden döndü. İşte Said ile Said geliyor. Akşamı beraber geçirmişler olmalı. Racı'dan haber alırız. Sahiple Said ile Said, Said havadis vermek için, Said de sahibi taklit etmiş olmak için merdivenleri yıkarcasına atlaya atlaya çıktılar. Said, Ahmet Şevki Efendi'ye sordu. Racı gelmedi mi? Ahmet Şevki Efendi burnundan cevap verdi. Sayipten o kadar nefret ederdi ki ne vakit ona lakırdı söylemek lazım gelse ağzıyla söz söylemeyi tenezzül addederek burnunu konuşma bahsına ittiaz ederdi. Size sormadım. Oo biz onu mahdut yerde bıraktık. Üçti sızdı. Orada murdar kart bir karıya tutulmuş. Ahmet Çevki ile Ahmet Cemil bakıştılar. Görülecek şey karı raci ne nazlar ne cilveler yapıyor. Ye ya racinin hali. ''Karının yüzüne baygın baygın bakıp gazel söyleyişini görseniz.'' ''Dur bakayım, dün akşam karının gözlerine bakıp bakıp da bir beyt söylüyordu.'' ''Şule-i Handir Riz-i Zükre midir?'' ''Sahip aşağısını tahattür edemiyordu.'' Said ikmal etti. ''O Siyek Nur, Çeşme Berkevşan.'' Ahmet Cemil gülerek ''Aferin raci, epeyce taze renk göstermeye başlamış.'' dedi. ''Hele karıyı görseniz, iri bir Alman, yarım yamalak Türkçesiyle racinin gazelleri için... Ne diyor? Ne diyor? Dedikçe biz Saitle kırıştık. Sonra baktık ki oradan kaldırmak mümkün değil. Bizi de salı vermek istemiyor. Öyle bir asılıyor ki savışıncaya kadar. Sahibin hikaye bakiyesi gürültüye karıştı. Ali Şekip baş mürettebi çağırarak merdiveni çıkıyordu. Ahmet Şevki efendi Ahmet Cemil'in kulağına eğildi. Bu akşam oraya gidelim dedi. Ahmet Cemil Rafik'in fikrini anladı. Bu akşam kabil değil. ''Ben Eren köyündeyim. İsterseniz yarın akşam.'' Lamia'ya vaad ettiği şeyi tahattür edemeyecek olursa, hep zihnin içinde bu vardı. ''Acaba neydi?'' İşini isticalle bitirdikten sonra gencine-i edep idarehanesine uğramış, bütün müsveddatı toplamış, lamiaya vaat ettiği şeyi tahturdan ümidine keserek vapura binmiştim. Hüseyin Nazmi ile uzun çocukluk arkadaşlığı neticesiyle beyinlerine ne kadar fasıla gelse yine zeval bulmaz bir yakınlığı vardı ki, Buna hiçbir sebeple sekte gelemezdi. Mektep hayatından bir sene geçtiği halde birbirini aramaktan, buluşmak ihtiyacına uymaktan hali kalmamışlardı. Hüseyin Nazmi hemen her gün sabahleyin Mirat-ı Şun idaresine uğrar, Ahmet Cemil Refikini iki gün görmese, Umuru Şehbenderi kalemine yahut Gencini Edep İdarehanesine başvurur, hiç olmazsa ayda bir gecesini Erenköy'ünde geçirirdi. İki arkadaş, küçüklükten beri hissiyat ve efkar teşriğine o kadar alışmışlardı ki, yek diğerinden birkaç gün iftira kesseler manevi tamamiyetlerine na kıssa gelmiş zannederlerdi. Köşkün yanına gelince, parmaklığın arasından Lamia'nın yine çemberi önüne katarak bahçenin dar yollarında koştuğunu gördü. Kendi kendine "İş fena!" dedi. Zili çekti, Lamia'nın elinden çember kaçtı, değnek bir yana fırladı. Kapıya koştu. Hani ya benim şey? Ne? Lamea derhal darıldı, kıpkırmızı oldu, şatı küçük çocuk simasını, bir dargınlık bulutu kapladı, örtülü bir sesle, hem vaat ettiniz hem sonra unutup sorunuz. Bu hiddetin latifeyle önü alınabileceğine hüküm vererek, şimdi o şey alınmadı diye kapı açılmayacak mı? Lamia kapının düğmesini çekti, bir kelime bile ilave etmiyerek koştu, çemberiyle değneğini aldı, Ahmet Cemil'in önünden bakmayarak geçti. Hüseyin Nazmi kütüphanesinin penceresindeydi. Bu vakitte mi gelinir? Sabahtan beri seni bekliyorum. Eee tamam bir de sen darılırsan bari geri döneyim. Başka kim darıldı? Lamia'nın hiddetini görme, az kaldı kapıyı açmıyordum. Hüseyin Nazmi dudakları arasından şımarık dedi, sonra ilave etti. Dur, içeri girme de bahçede oturalım. Ta bahçenin bir köşesinde sarmaşıklarla loş küçük bir kameriye vardı. Oraya gittiler. Ahmet Cemil fesini bir iskemliğe attı, müsveddeleri Hüseyin Nazmi'nin önüne döktü, oturdular. Ebela hariçten gelmiş mektupları, eserleri gözden geçirmek istediler. Hüseyin Nazmi zarfları birer birer boşaltmaya başladı. Al sana arz-ı kürriyyetine dair bir makale. İmza okunmuyor. Risaleler mektep kitaplarıyla mektep çocuklarından kurtulamayacaklar. Bir gün amali erbağaya dair bir makale gelse, tacip etmeyeceğim. Tarsuslu Zaraif-i Zade Abdullah imzasıyla bir gazel, ''Narı aşkın içre, ey mağım senin!'' Ahmet Cemil, ''Ateşe!'' dedi. Vay, şimdi de başımıza bir fıkra-i muhayyele çıktı.'' 1309 seneyi hicriyesinin Şehri Şaban'ının 17. gecesi saat 6.30 rad'lerinde Edirne kasabasının ciheti şimaliyesinde kain. Sen böyle hepsini okumaya kalkışırsan işimiz var. Hüseyin Nazmi ihtisara başladığı sepete atılacak müsbetler terakkum ediyordu. Bir daha teftik edilmek üzere bir iki müsbette ayırdı. Bir aralık bir kağıt için Koca şair Sakini Ameci dert olunmamış diye güplere binmiş diye mırıldandı. Hüseyin Nazmi birdenbire vay! Burada da sanata aruz var dedi. Senin o geçen lüsada ki esrar-ı şebap manzumesine bir alay söyüntü. Ahmet Cemil yerinden kalktı bakayım dedi. İkisi beraber okudular. Ahmet Cemil için sarf olunmamış takdir, ifzahan edilmemiş tezf kalmamıştı. Saçlarına, gözlerine, yürüyüşüne bile taarruz olunmuştu. Mektup sahibi manzumeyi kelime kelime müterize içine alarak her birisine söyleyecek bir söz o münasebetle şaire hediye edilecek bir hakaret bulmuştu. Ahmet Cemil okuduğça aman ne kahriha bolluğu ne vicdan genişliği diyor ben miyim bu miri belahat semir bu şairi zülüftarı garayip nisar bu herze vekil pozuna misil bunlar ben miyim niçin Çünkü tabiş-i lerzende demişim, çünkü kisve-i müşemmes demişim, çünkü pervaz-ı nigâh-i emelin demişim. Öyle şeyler demişim ki, görülmüyor, gösterilmiyor. Şu halde ben bütün bu sayılan şeylermişim. Birden Ahmetciğim, aa dedi, bu yazı bizim racinin demişim. O vakit iki arkadaş birbirine baktılar. Şu insafsızlığa hususuyla daima beraberinde yaşadığı bir adamın bu suretle aleyhine kalem yürütmek için bir insanın muaşeret zarafetinden bu derece mahrumiyetine tacip ettiler. Ahmet Cemil diyordu ki, lakin ne sebep var bu adamın şu muannit ısrarla senin ve benim aleyhime bu kadar musallat oluşuna ne sebep var? Kendisine bunun için para mı veriyorlar? Yahut bizim iyi şehir söylemediğimize halkı ikna etmekle kendisinin şair meziyeti iki kat mı oluyor? Bizi anlamıyor, haz etmiyormuş. O başka bir mesele. Bunu mutlaka söylemeye bir vazife addediyorsa tahkire neden lüzum görüyor? Ben şehir söyleyecek olursam onu susmaya mecbur mu etmiş oluyorum? Ondan teşahürü serp edecek bir kuvvetim mi var? O da söylesin. Ben onun söyledikleri için bir şey diyor muyum? Ben onu tahkire benzer bir şey yapıyor muyum? Beni bir lügat kitabından ne kadar şetme, tahkire delalet eder kelime varsa toplayıp da racinin yüzüne fırlatmaktan men eden bir şey var mı?